ve her bir bid'atın dalaleti ve her dalaletin Muhterem kardeşlerim, selamü aleyküm ve rahmetullahı ve berekatühü. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kardeşlerim, imanın şubeleri dersine devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde inşallah imanın şubelerinin 5'incisi. Bu da kadere hayrı ve şerri şerri ile bunun Allah'tan olduğuna kadere iman etmek. İmanın şubelerini 5'incisi. Kadere iman etmek. Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresi 78. ayet kelimesinde buyuruyor ki: "O in tusibuhum hasenetun yekulu hadhihi min inde'llah." Onların başlarına dünyalık bir mal elde ettikleri zaman, bu kendilerini sevindirir ve bunun meydana gelmesini Allah'a nispet ederler. وَاِنْ تُسِبْهُمْ سَيِّئَةٌ Eğer başlarına herhangi bir kötülük gelse, kendilerini üzecek, kaygılandıracak, يَكُولُ هَذِهِ مِنْ عِلْدِكِ Ve derler ki, bu senin katındandır. Yani, ey Muhammed, bu senin katındadır diye ona nisbet ederler. Qul kullun min indi Ey Muhammed ki, hepsi de Allah katındadır. Bu manaya delalet eden başka bir ayeti kerimesinde ki hemen sonrasında Nisa suresi 79. ayet-i kerimesinde Allah Azze ve Celle Mâ asâbeke min hasenetin fe min allâh. Eğer başına güzel bir şey gelir ise ne derler? Bu Allah'tandır. وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ Eğer de başına bir kötülük gelirse bu ancak ve ancak kendi elinin yapmış olduğu hata ve kötülüklerdendir. Başka bir şeyden değildir. Şimdi kardeşlerim bunun bu iki ayetin manasına baktığımız zaman eğer seni sevindirecek bir şey başına gelirse bedenin sıhhatli olması veya düşmanla karşı zafer elde etmen veya rızkının geniş olması veya başka başka türlü eğer seni mutlu edecek bir şey başına gelir ise bu Allah Azze ve Celle'nin ihsanıyla seni sınamak istemesinden başka bir şey değildir. Eğer senin de başına bir şey gelirse, seni hüzünlendirecek, senin hoşuna gitmeyen, hoşnut olmadığın bir şey gelirse, o da ancak ve ancak kendi elinin yaptığından başka bir şey değildir. Fakat bunların hepsini de getiren ve senin üzerine hüküm veren kimdir? Ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'dir. Ki başka bir ayet-i kerimesinde Şura Suresi 30. ayet-i kerimesinde Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Ey insanlar dininiz ve dünyanız ile alakalı başınıza gelen musibetler işlemiş olduğunuz günahlar sebebiyledir. Birçok günahlardan dolayı Rabbiniz sizi bağışlar ve sizi hesaba çekmez diyor buyuruyor Allah Azze ve Celle Şura Suresi 30. ayeti i Kerimesinde. Şimdi insanın başına gelen herhangi bir yaralanma veya öldürülme veya malının gasp edilmesi veya hezimete uğraması ve bunların hepsinde de ne diyor ayet-i kerimesinde? ''Ul kullum min ''Ey Muhammed'' de ki hepsi de Allah Bunların hepsi de Allah Azze ve Celle'nin takdirinden başka bir şey değildir. Eğer sen kendi nefsine karşı bir suç işlemişsen de Allah Azze ve Celle'nin sana verdiği musibet de ancak o kendi elinle işlemiş olduğun suç ve günahın cezasından da başka bir şey değildir. Ayet-i kerimesinin manası bu şekildedir kardeşlerim. Yahya ibn-i ya diyor ki ilk önce kaderin olmadığını söyleyen Ma'bedül Cüheni'dir diyor. Ki bu Basra'da bir adamdı diyor. Bu adam çıkmış ve ne demiş kader diye bir şey yoktur. Ne zaman ki insanlar fiillerini işlerler Allah Azze de o zaman onu bilir demeye başlayan ilk Ma'bed El Cüheni'dir. Diyor ki Yahya İbn-i Ya'mar, biz diyor hacı olarak hac farizasını yerine getirmek üzere Mekke'ye gittik diyor. Ben ve Humeyd İbn-i Abdurrahman'ın Humeyd. Medine'ye geldiğimizde Abdullah İbn-i Ömer radıyallahu anhü ile karşılaştık mescitte. Dedim ki ey Ebu Abdurrahman, Abdullah i̇bn Ömer'in künyesi Ebu Abdurrahman. Bizim tarafımızda yani Basra'da bazı insanlar türedi. Bunlar Kur'an okuyorlar ve ilim tahsil ediyorlar. Ve bunlar da diyorlar ki aynı zamanda kader yoktur diyorlar. Ve her şey olduğu gibi kendiliğinden meydana gelir. Yani Allah Azze ve Celle'nin bununla alakalı önceki önceden bir ilmi yoktur. Yani ne zaman ki o olay gerçekleşmiş haşa Allah Azzele Celle olay gerçekleştikten sonra bilmiştir diyorlar. Bunun üzerine diyor ki Abdullah İmle Ömer radiyallahu anhuma onlarla karşılaştığın zaman yani böyle diyen o ma'bedel cüheni ve onun gibi bu fikri savunanlarla karşılaştığınız zaman haber ver ki ben onlardan ben onlardan Onlar da benden belidirler, uzaktırlar. Allah'a yemin ederim ki diyor, şayet onlardan birinin Uhud dağı kadar altını olsa ve bunu Allah yolunda infak etseler, kadere, hepsine, hayrına ve şerrine iman etmedikleri müddetçe Allah Azze ve Celle bunu onlardan kabul etmeyecek. Yine Ömer bin el Hattab radıyallahu anhu hadisinde ki şu Cibril hadisi bizler diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın yanında oturuyorduk. O esnada bizim yanımıza bir adam geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı diyor. Ve üzerinde herhangi bir yolculuk eseri de gözükmüyordu. Bizden hiç kimse de o adamı tanımıyordu. Hatta geldi, Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın dizinin dibine, dizlerini dayarak diz çöktü diyor. Ve ellerini dizlerine koydu diyor. Sonra dedi ki, ey Muhammed, اَخْبِرْنِيَ عَنِ الْا۪يمَانِ Bana imandan haber ver, iman nedir dedi diyor. Allah Resulü Aleyhisselam, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, Hayrı ve şerri Allah'a iman etmektir dedi. Ve o gelen şahıs sadakate sen doğru söyledin dedi diyor. Evet. İbnü'd-Deynevi diyor ki ben o Beytü'l-Kabe'ye geldim ve dedim ki ben kaderle alakalı nefsimde bir şey meydana geldi. Yani bir şek bir şüphe meydana geldi. Ve bize bir şeyler anlat bize nasihat et de bu kaderle alakalı kalbimde duyduğum şek ve şüphe gitsin dedi diyor. O da dedi ki şayet Allah azze ve celle göktekilere ve yeryüzündekilere azap etse bu onun zalim olduğunu göstermez diyor. Belir ki onlara merhamet etse de ki onun rahmeti onların amellerinden daha hayırlıdır diyor. Şayet sen Uhud dağı kadar altının olsa ve bunların hepsini Allah yolunda infak etsen muhakkak ki Allah senden bunu kabul etmez diyor. Ta ki kadere iman edene kadar. Ki senin başına bir şey geldiği zaman hata ettiğinden veya bir hata ettiğin zaman da isabet ettiğinden dolayı başına gelmemiştir diyor. Eğer sen kadere iman etmediğin müddetçe ölür isen muhakkak ki sen cehenneme girersin dedi diyor. Sonra ben İbn-i Mesut'la Hüzeyfe İbnül i Yeman'la ve Zeyd i̇bn Sabit'le karşılaştım. Hepsi de aynı kelimeyi söyledi. Eğer kadere, hepsine Hayrına ve şerrine iman etmez isen ve bu hal üzere ölürsen muhakkak ki cehenneme girersin sözünü hepsi de söylediler diyor. Demek ki hepsi de hayrıyla da şerriyle de hepsi de başımıza gelenler Allah'ın kaderinden, kaza ve kaderinden başka bir şey değildir. Ama daha sonra... ...dualizm veya ikicilik denilen bir grup çıkmış, bunlar dini terime göre hayrı bir tanrıya ilaha, şerri de başka bir tanrıya ilaha nispet etmişler ve böylelikle ikah ilah olduğunu ne yapmışlardı söylemişlerdir. Evet kardeşlerim, demek ki kader, kadere iman etmek bizim iman esaslarımızdan bir tanesidir. Her kim kadere iman etmez ise bu şekilde ölür ise cehenneme girecektir. Ki Allah Azze ve Celle bunları kaderi dünyada olup biten her şeyi kendi katında levh-ı mahfuzda bunu ne yapmıştır? Kıyamete kadar olacak şeyleri yazmıştır. Buyurur ki Allah Azze ve Celle Yasin suresi 12. ayeti kerimesinde وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ ف۪ي اِمَامٍ مُّب۪ينَ Biz diyor her şeyi bir kitapta, korunmuş bir kitapta yani levh mahfuzda yazdık diyor Allah Azze ve Celle. Ve yine diyor ki musibetin أَصَابَكَ مِنْ مُوس۪يبَةٍ ف۪ي الْاَرْضِ وَلٰى ف۪ي أَنْفُسِكُمْ ف۪ Sizin nefislerinizde ve yeryüzünüzde size isabet eden her şey fi kitabin min qabl an biz onu yaratmazdan önce bir kitapta muhakkak yazmışızdır buyurur Allah azze ve celle sizin nefislerinizde ve yeryüzünde meydana gelen her şeyi muhakkak meydana gelmeden önce bir kitapta yazdık diyor Allah azze ve celle Hadid suresi 22. ayeti kerimesinde ve ne diyor ki Kâne zəlike fil kitəbi mesturə. Bunların hepsi Allah katında, kitapta yazılıdır diyor Allah Azze ve Cəndi katında, leh-i mahfuzda yazılıdır bunların hepsi. Ve İmran İbn Hüseyin radıyallahu anhu Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan diyor ki, Kâne allahu velem yekun şeyun gəyru. Allah Azze, Azze ve Celle var iken hiçbir şey yoktu, diyor. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ Ve onun arşı suyun üzerindeydi. وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ Allah Azze ve Celle her şey yazdı, diyor. ثُمَّ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْعَرْضِ Sonra gökleri ve yeri yarattı. Allah varken hiçbir şey yoktu. Allah'ın arşı suyun üzerindeydi. Sonra zikirde her şeyi yazdı. Sonra Allah gökleri ve yeri yarattı. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ Biz her şeyi bir kaderle yarattık diyor Allah Azze ve Celle. Bunun bu ayetin ki Kamer Suresi 49. ayeti kerimesinin nuzul sebebi olarak Ebu Hureyre'nin radıyallahu anhudan gelen ribayette diyor ki Kureyşli müşrikler Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın yanında kaderle alakalı onunla nizalaşmaya başladılar. Bunun üzerine Allah azze ve celle Kamer suresi 47 48 ve 49. ayeti kerimelerine gidiyor. Ve buyurur ki şüphesiz innel mugrimine fi dalalin ve su'ur Muhakkak ki suçlular, sapıklık ve ateşler içindedirler. O gün yüzleri üstü cehenneme sürülecek ve kendilerine cehennemin hararetini tanın denilecektir. Şüphesiz biz her şeyi bir kadere göre yarattık diyor Allah Azze ve Celle Kamer Suresi 47, 48 ve 49. ayeti kerimesinde. Yine gelen rivayette, bu Hureyre radıyallahu anhudan gelen rivayette diyor ki, Allah Resulü sallam, Musa aleyhisselam ile Adem aleyhisselam birbirleriyle münakaşa ettiler. Musa aleyhisselam dedi ki, ey Adem, sen bizi hüsrana uğrattın ve bizi cennetten çıkarttın. Yani işlemiş olduğun günahtan dolayı, günah işlemiş olduğun günah sebebiyle Allah Azze ve Celle bizi cennetten çıkarttı. Adem Aleyhisselam dedi ki ey Musa Allah seni kelamıyla seçti. Seninle konuştu. Sana Tevrat'ı verdi. Sen diyor Allah Azze ve Celle beni yaratmazdan önce benim hakkında takdir etmiş olduğu bir şeyden dolayı mı azarlıyorsun? diyor Ve böylelikle Adem Aleyhisselam Musa Aleyhisselama üstün geldi diyor. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam. Demek ki bu da gösteriyor ki Allah Azze ve Celle kıyamete kadar olacak her şeyi ne yapmıştır? Takdir etmiş ve onu da ilmiyle bilmiştir. Allah Subhanehu ve Teala. Ali Radiyallahu Anhu diyor ki bizler bir cenazedeydik diyor. Aleyhissalatü Aleyhissalatü Aleyhissalatü Aleyhissalatü Aleyhissalatü Aleyhissalatü Aleyhissalatü. Aleyhissalatü. Sonra cenazeyi baki mezarlığına getirdik diyor. Orada cenazeyi defnettikten sonra Allah Resulü aleyhissalatu vesselam oturdu. Biz de onun etrafına oturduk. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elindeki asasıyla veya herhangi bir çöple düşünceli bir insanın bir haliyle alıp bazı işaretler, çizgiler çizmeye başladı diyor. Sonra kafasını kaldırdı ve buyurdu ki sizden diyor hiçbir nefis olmasın ki Muhakkak ki Allah Azze ve Celle tarafından onun cennetlik mi, cehennemlik mi olduğu bilinmiştir dedi diyor. Saidlerden mi, şakilerden mi olduğu bilinmiştir diyor. Orada bulunanlardan bir tanesi diyor ki Ey Allah'ın Resulü! Madem ki Allah Azze ve Celle her birimizin cennetlik mi, cehennemlik mi olduğunu bilmekte öyleyse bizim Allah'ın bizim için yazdığı kitabesine, yazısına güvenip amelleri terk etmeyelim mi? Madem cennetteyiz, cehennemlik miyiz biliniyor. O zaman neden amelleri, amel işleyelim ki kendimizi yoralım ki? Bunun üzerine Allah Resulü aleyhisselatu vesselam diyor ki İmr'in, sizler amel işleyin. Çünkü herkes diyor ne için yaratılmışsa Allah onu ona kolaylaştırır diyor. Eğer her kim şakavet ehlindense, cehennem ehlindense ona cehennem ve giden yol kolaylaştırılır. Her kim de saadet ehlindense cennet ehlindense ona da cennete giden yol kolaylaştırır buyuruyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Sonra Allah Resulü şu ayetleri okuyor. Fe emmâ men a'atâ ve attaqâ. Her kim verir, güzelce verir ve Allah'tan sakınır. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَ Ve güzeli de tasdik ederse فَسَنُوا يَسِّرْهُ Biz de ona en güzel olanı hazırlarız diyor. Kolaylaştırırız. وَاَمَّا مَنْ دَحِلَ وَاسْتَغْنَ Ama herkinde cimrilik eder. Kendini bundan müstahni görür ve en güzeli de yalanlarsa biz de ona diyor şekavet yolunu, cehenneme giden yolu kolaylaştırır. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam burada bu ayeti, kelimeyi okuyor. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki sizden diyor her biriniz anne karnında devreler geçirir diyor. İlk kırk, kırk gün bir alaka olarak yani e, ilk 40 gün bir meni olarak kalır diyor. İkinci kırk gün bir e, kan pıhtısı halini alır. 3 kırk gün yani 120 gün gerçekleştiği zaman geçtiği zaman anne karnına düştüğü zaman bir çilemlik et halini alır diyor. Daha sonra kendisine bir melek gönderilir diyor. Daha sonra o melek onun rızkını, ecelini cennetlik mi, cehennemlik mi ve amelinin ne olacağını yazar diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Yine başka bir rivayette sizden biri diyor cennetliklerin, hayatı boyunca cennetliklerin amelini işler diyor. Hatta öyle ki kendisiyle cennet arasında sadece bir ziralık bir mesafe kalır. Sonra kitabesi yazgısı onun önüne geçer de cehenneme atılıverir diyor. Ve yine sizden birisi diyor hayatı boyunca cehennemliklerin amelini işler diyor. Sonra yazgısı, kitabesi onun önüne geçer de cennete giriverir diyor. O yüzden bizler dünyada iken kimin cennetlik kimin cehennemlik olduğunu asla asla ne yapamıyoruz? Bilemiyoruz. Allah Azze ve Celle'nin takdir ettiği ama bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi siz amel işleyin diyor. Eğer siz cennet ehlindenseniz sizi cennete giden yol kolaylaştırılır. Cehennem ehlindenseniz size de cehenneme giden yol kolaylaştırılır buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O yüzden kardeşlerim kader mevzusu hakikaten birçok insanın Ayağının kaymasına vesile olmuş bir mevzu. Ama bu konuda bizler işittik, itaat ettikler ve kaderle alakalı iman edilmesi gereken şeyleri bilir ve o şekilde iman eder ve bunun Allah Azze ve Celle'nin bizim için bizim üzerimizdeki bir sırrı olduğunu bilir ve o şekilde iman eder isek İnşallah Rabbim de bizi cennet ehlinden eylem kardeşlerim. Ama biraz daha mevzunun ilerisine gitmeye başlar ve sahabenin sorduğu gibi işte cennetlik belli, cehennemlik belli neden amel işleyelim? O zaman bu soruyu sorarsanız ne yaparsınız? En güzel cevap Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın cevabı ve en doyurucu, en şifa verici ne yapın? Siz amel edin. Dininizi öğrenin ve dininizin gerektiği gibi amel edin. Allah'ın zaten sizin için takdir ettiği ne yapacaktır? Zaten sizin için başınıza gelecektir. Rızık mı? Ne kadar çalışırsanız çalışın, çalışın ne kadar çabalarsanız çabalayın, yine başınıza gelecek Allah'ın ezelden sizin için takdir ettiğinden başkası gelmeyecektir. Ve diyor ya, ey Muaz, bütün insanlar bir araya gelsin. Sana bir iyilik yapmaya çalışsalar, ancak ve ancak Allah'ın senin için takdir ettiği kadar iyilik dokundurabilirler. Ve yine bütün bir ümmet bir araya gelse, sana bir kötülük yapmaya çalışsalar, ancak ve ancak Allah'ın ezelden senin için takdir ettiğinden başka bir kötülük yapamazlar. Kalemler kurumuş, defterler dürülmüştür buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. O yüzden kardeşlerim, kadere imanın güzelliklerinden bir tanesi de nedir? Kişiyi şuca yapar, yani cesaretli yapar. Bu kimse Allah'tan başka hiçbir şeyden ne yapmaz? Kokmaz. Çünkü ne olursa olsun başına Allah Azze ve Celle'nin takdir ettiğinden başka bir şey gelmeyecektir. Biz buna bu şekilde iman eden ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğüdünü alır, kabul eder, tasdik ederiz ve amel ederiz. Çünkü biz nedir? Amel ehliyiz. Allah Azze ve Celle bu şekilde iman edip, gereği gibi amel eden kullarından eylesin kardeşlerim. Evet. İmanın şubelerinden altıncısı kardeşlerim, ahiret gününe imandır. Ahiret gününe iman, bu dünyanın bir gün son bulacağına Ve yarın bu dünyanın biteceğine vakti geldiği zaman Allah Azze ve Celle'nin bu dünya için takdir etmiş olduğu vakit bittikten sonra bu dünyanın sonuna geleceğine ve her nefsin ölümü tadacağına ve öldükten sonra tekrar diriltileceğine ve ondan sonra hesap ve kitabın olduğuna iman etmektir ahiret gününe iman. Ve Bu şekilde insanın ne yapmasıdır? Kalbinin inşirah bulması yani genişlemesi bu dünya bir gün ne yapacaktır? Fani olacaktır, bitecektir. Ve ahiret diyarı vardır ki o diyar daha kalıcı ve daha bakidir. Allah Azze ve Celle diyor ki وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ Onlardan kimi vardır ki Bizler Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler ama onlar mümin değillerdir diyor. Onlar o şekilde iman etmezler. Qatiru allezine la yu'minune billahi ve la bil yevmil ahir. <gülüyor> Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyenlere karşı savaşın diyor Allah Azze ve Celle. Yani ahiret gününe iman etmeyen kimsenin Müslüman olmadığını ve Müslümanların onlarla savaşmasını emrediyor. Allah Azze ve Celle Tövbe Suresi 29. ayeti kerimesinde. Yine Cibril hadisinde Allah'a men imam sorulduğunda Allah'a meneklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere hayrına ve şerrine iman etmendir buyurur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de kıyamet kıyamet saat olarak zikredilir. Saat kelimesi de Kur'an'da iki veçile gelmiştir. Birincisi, dünya saatinden en son saattir. Ki Allah Azze ve Celle Sana kıyametin ne zaman kopacağını sorarlar Yani, Saat kelimesi Kur'an'da iki şekilde gelir. Birincisi, dünya saatinden önce. Dünya ne zaman kopacak diyor. Ve yine لَا تَأْتِيكُمْ اِلَّا بَغْتَ O saat yani dünyanın ne zaman kopacağı ansızın diyor. Hiç kimse bilemeden ansızın kopacaktır diyor. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَقُونَ قَرِبْ Bilemezsin. Belki de kıyamet çok yakında kopu kopu verir diyor. Allahu Zeci Cenah Suresi 63. ayeti i kerimesinde diye bir saat kelimesinin manası da Kur'an'da kullanma şekliyle ahiret saatinden ilk saattir diyor. Yani artık kıyamet kopmuş ve insanlar ne yapmıştır? Tekrardan diriltilmiştir. يَوْمَ تَقُومُ السَّعَةِ O gün ne yapar? Kıyamet kopar diyor Allah Azze ve Celle. Yani insanlar kabirlerinden yeni diriltik, diriltik, diriltildikleri zaman diyor. Birincisi neydi? Kıyamet kopmadan önceki saat. Zaman. Kıyamet ne zaman kopacak? İkinci dilim ise kıyamet kopmuş, artık dünya helak olmuş ve insanlar ne yapmışlar? Kabirlerinden diriltilmeye başlamışlar ve yuqsimul mujrimun ma labisu ghayra saah. O suçlular, günahkarlar dünyada diyor çok az bir şey kaldık diyor. Yani çok az bir zaman kaldık dediler diyor. Yaumataqumu's saahatu adkhilu aale fir'auna ashat'at. Okun diyor kıyamet kopaldığı kıyamet koptuğu zaman ne yaparlar deniz ki diyor adkhilu aale fir'auna ashat'at. Firavun ailesini çok şiddetli bir azaba sokun deriz diyor. Allah Azze ve Celle. Yine Bukhari'de gelen ve kıyamet saatini çok güzel bir şekilde anlatan bir hadisle dersime son vereyim kardeşlerim. Diyor ki Allah Resulü aleyhisselatu vesselam muhakkak ki kıyamet kopacak. Ve o anda kumaşçı, kumaş satan bir insan... Kumaşını satmak için yayacak diyor. Ancak müşteri o kumaşı alamayacak ve kumaşçı da kumaşlarını düremeyecektir. Muhakkak ki kıyamet kopacak ve o anda kişi devesinin sütünü sağup getirecek ancak ondan tadamayacak, içemeyecektir diyor. Muhakkak ki kıyamet kopacaktır ve o anda kişi taşlarla havuz yapacak ve Ancak o suyu kullanamayacaktır. Muhakkak ki kıyamet kopacak ve o kişi sofradan o anda lokmayı ağzına götürecek ama o lokma yiyemeyecek, kendisine nasip olmayacaktır diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Evet kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Buistu ana ve sa'atu keha teyni. Ben ve kıyamet şu şekilde gönderildim diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu ne demektir? Birincisi kıyametin en büyük alameti nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ölümüdür. Artık kıyameti bekleyin Demek ki ikinci manasından bir tanesi de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam artık son peygamber olarak gönderilmiş. Kendisinden sonra ne yapmayacaktır? ...Peygamber olarak... ...hiç kimse gönderilmeyecektir. Evet kardeşlerim... ...şunu da unutmayalım ki... ...herkesin ölünü... ...aslında nedir? Küçük kıyamettir. Kendisi için kıyamet kopmuş... ...demektir. O yüzden Allah Azze ve Celle bizlere... iman üzere... ...İslam üzere yaşayıp iman üzere ölmeyi... ...hepimize nasip eylesin kardeşlerim. Bizlere Hüsnü'l-Hatime nasip eylesin... Ölürken şehadet kelimesini getirerek son sözü la ilahe illallah diyerek olan bu sözle e, dünya hayatını noktalayan kullarından eylesin kardeşlerim. Evet kıyameti yakındır ama ne zaman kopacağını ancak ve ancak Allah bilir. Sahabenin bir tanesi geliyor ey Allah'ım söyle kıyamet ne zaman kopacak? Allah Resulü ne diyor? Sen diyor kıyamet içinde hazırladın. Sen hazır mısın? O nedir? Memurdur. Yani kıyamet kopacağı zaman bellidir. Ama sen hazır mısın? Önemli olan nedir kardeşlerim? Bizim o kıyamete yani bir bakıma ölüme o tekrar dirilmeye insanların çırıl çırplak ve sünnetsiz bir şekilde tekrar Rahman olan Allah Azze ve Celle'nin huzurunda hesap verileceği güne sen hazır mısın? Biz hazır mıyız? Ne olması gerekir? Yani bugün insanlar oturup kıyamet 2023'te mi kopacak, 2050'de mi kopacak hesaplarını yapmayı bir tarafa bıraksınlar, ne yapsınlar? Kendilerini kıyamete hazırlasın. Kıyamet nasıl olsa kopacak. Çünkü Allah öyle diyor. Belki de çok yakın, ansızın kopacak. Ama biz hazır mıyız kardeşlerim? O yüzden Allah Azze ve Celle'ye hak bilip hakka tabi olan batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin kardeşlerim. Gerçek ilmi öğrenip, hakkı öğrenip, onunla amel eden kullarından eylesin kardeşlerim. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Bu şekilde burada bir araya geldiğimiz gibi Allah Azze ve Celle cennetinde de, firdevsinde de, Bir araya gelmeyi hepimize nasib eylesin kardeşlerim. Allah hepinizi korusun kardeşlerim. Son nefesimizde şenme-i şəhədət hepimize nasib eylesin kardeşlerim. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü ellə ilə illə entə estagfiruka və atubu ileyk. Ve ahiru dağvana anil hamdu illə hərəkul alem. Allah evet. Allah razı olsun.